Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Ilmi Aletle Alegül TV komuter adresinden gelen sorularınızı yine İsmaila e Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adresler üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Rabbim cümlemizi daha da iyi inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun canım. İlk sorumuz hocam. Sabah namazına camiye geldiğimizde cemaat namazı bitirmek üzere olsa biz sünneti kılmamız gerekir mi? Bu konuda şöyle söyleyenler var. Sabah namazının sünnetine başlayıp sonrasında namazdan çıkmak gerekir. Böylece sabah namazının sünnetini kaza etmek vacip olur. Daha sonradan bu sünneti kaza ederiz. Bu uygulama doğru olur mu demişler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam aleyh rasulillah ve sallallahu ale, aleyhi ve sellem ve ba'du. Sabah namazının sünneti müekket olan bir sünnet. Hatta diğer müekked sünnetlere nispetle de vacibe yakın derecede mukavemette kuvvetli olan bir sünnettir. Bunu tabi nereden biliyoruz? Bir insan nafile namazlarda namazların öncesindeki ve sonraki Kılınan sünnetlerde yani revatip sünnetlerde kıyama muktedir olduğu halde yani ayakta kılabilir olduğu halde keyfi olarak oturarak kılabilir ama secdesini yapmak kaydıyla. Tabi sevabı da bu manada daha düşük olacak ama sabah namazının sünnetine bir insan muktedir olduğu halde ayakta kılma imkanı olduğu halde oturarak kılması caiz değildir. Bu da bu sünnetin kuvvetini gösteren bir ölçüdür aslında. Şimdi sualde kardeşimiz camiye geldiniz, sabah namazı kılınıyor, farzı kılınıyor. Siz o anda sünnetle meşgul olmanız durumunda cemaati kaçıracaksınız. Evet. Namazı değil de cemaati kaçıracaksınız. Ne yapmak gerekir? Elbette cemaatin fazileti, ee, sabah namazının sünnetinin faziletinden daha mukaddem olduğunu e, kitaplarımız beyan ediyor. Özellikle Mütekal Ebhur isimli e, Hanefi kaynaklarından muhteber olan bir kaynak kitabıdır ki onun şerhinde e, Mecmun Enhur'da bu konu açık bir şekilde dillendiriyor. E, bu durumdaki olan bir kimsenin sünneti terk ederek direktmen farzı duymasının gere durmasının gerekli olduğundan bahseder. Bakın farz namazın kaçması değil cemaatin kaçması Evet. Ki nerede kaldı ki farz namazın kaçmasında bunu yapmasının daha e, önemli olması. E, peki bahsedildiği gibi bu uygulama yani bir insan sabahın sünnetini de kaçırmak istemiyor. Ne yapalım? Onu bir şekilde vacip kılalım kendimize. Daha sonradan farzı kıldıktan sonra ve kerahat vakti de çıktıktan sonra yani işrak vaktinden sonra bu sünneti kaza mahiyetinde kılmak için bir hile yapılıyor. <Gülüyor> Nedir bu hile? Hanefi fıkhına göre bir ibadete başlanıldığında, velev ki o ibadet nafile bile olsa, başlamakla o ibadet kişiye vacip olur. Buna fıkıh dininde ilzam bir şura denir. Başlamakta kişinin ona iltizam etmesi. Burada da insan sabah namazının sünnetine tekbir alarak girse, ki aslında kılma gayesinde değil, farza yetişecektir. Ama bunu kendine bir vacip kılmış oluyor. Sünnetlilik konumundan artık vaciplilik konumuna intikal etmiş oluyor. Sonra selam vererek namazdan çıksa ve daha sonra da farza duyursa böylece o sünneti kendisine vacip kılmış olacaktır. Kaza edilmesi gerekecektir. Farzdan sonra da bunu kaza edecek. Yani keraat vakti çıktıktan sonra da kaza edecek. Böyle bir uygulama doğru mudur? Böyle bir uygulamanın doğru olmadığı kitaplarımızda yine açık bir şekilde, biraz önce bahsettiğim kaynakta bundan da bahsediliyor. Açık bir şekilde böyle bir uygulama uygun değil. Çünkü bir mevsedeyi defetmek, bir menfati celbetmekten daha evladır, daha önceliklidir. Başlanılmış olan bir ibadeti bozmak günahtır. Evet. Dolayısıyla yani ben oradan bir sevap kazanayım diye bir günahı iltizam etmek, bir günaha üstlenmek Müslüman'ın yapmaması gereken işlerdendir. Dolayısıyla bu uygun bir şey değil. Camiye geldiğinizde baktığınız ki sabah namazının farzı bitmek üzere, cemaat bitirmek üzere hiç sünnete durmadan direktmen direkt uyulacaktır. Yok. Peki o sünneti de kılmak istiyorsunuz. Ee, bu noktada zaten İmam Muhammed Rahimullah'ın ki e, El-Muvatta isimli eserde yani İmam Malik'ten rivayet etmiş olduğu El-Muvatta isimli eserde İmam Muhammed mücerret olarak sadece sabah namazının sünnetinin de kaza edilebileceğinden bahsediyor. Hmm. Hanefi mezhebinde tabi tercih edilen görüş farzla beraber kaza edilmesi evet. Öyle vaktine kadar ki biz bu konuyu aslında daha önceki programlarımızda evet. dillendirmiştik. Ama İmam Muhammed Rahimullah sadece sünnet dahi kılınmamış ise, farz kılınmış olsa bile kerat vaktinden sonra bu sünnetin kaza edilebileceğinden bahsediyor. O yüzden hiç böyle yapmaya gerek yok. Sen o sünneti kılmak istiyorsan, işrak vaktinden sonra sen İmam Muhammed'in de bu noktada fetvası var. O niyette sen bunu kılabilirsin Bunda bir zararda lazım gelmeyecektir. Ha Gerekli midir? Gerekli değildir ayrı bir konu. Ama kılmak istiyorsan e, kılabilirsin. E, nitekim bir müştehit e, imamımızın e, buna dair ifadeleri, görüşü de e, dediğimiz gibi sağlam kaynaklarda vardır. Ama bunu yapabilmek için işte ben namaza başlayayım, bozayım, sonradan işte bunu vacip kılayım şeklindeki uygulama ise dediğimiz gibi bir ibadete başlanıldığında onu devam etmek vaciptir. Vacip olan bir ibadeti kat etmek ise günahtır. Evet. Yani onu kaldırmak, iptal etmekte bir mefsedeye sebebiyet vereceği için elbette bu uygulama doğru bir uygulama değildir deriz. Bazen hani hocam güneşin doğmasına 15-20 dakika bir süre kalıyor. Hani namazı yetiştirmek anlamında hemen farza duruluyor ki Bakın zaten biraz önceki ifademde özellikle vurguladım. Hmm. Sabah namazını kaçırmaktan endişe yapandan bahsedilmiyor. Evet. Sabah namazının farzını cemaatle kılmaktan endişelenen kimsenin sünneti terk etmesinden evet. bahsediliyor. Nerede kaldı ki farzın tek, ta, yani kaçırılması söz konusuysa hmm. tabii ki bu kimse sünneti kılmayacak. Hatta şöyle bile namazın içindeki sünnetler bile terk edilebilir. Hmm. Yani yetiştirilmeme ihtimali evet. söz konusu olursa. Anladım. Bir diğer sorunumuzda da hocam. Ben yurt dışında yaşıyorum ve buradan bir hanımla evlendim. Bu kadın Hristiyan. Ehli kitap olduğu için evliliğin caiz olduğunu öğrenmiştim. Müslüman olacağını söylemişti ancak henüz Müslüman olmadı. Gayrimüslim olduğu için alkollü içecekler içiyor. Allah affetsin, ben de zamanda içtiğim için bunu önemsemiyordum. Şu anda çok şükür tövbe ettim ama... Hanımım Müslüman olmadığı için içmeye devam ediyor ve ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Evimde içki bulunduğu için bu konuda müdahale etmem dinen caiz olur mu yoksa ehli kitap diye bir şey dememem mi gerekir demiş. Tabi bu suale cevap vereceğiz ama böyle bir işlemlerin oluşamaması oluşmaması için önceden Müslümanın tedbirini alması gerekir Hı. Evet ehli kitap olan yani Yahudi veya Hristiyan olan bir bayanla Müslüman bir erkeğin evlenmesi dinen caizdir, dinen sahittir. Bu nikah geçerlidir. Şartları yerine getirilmek kaydıyla ama teşvik edilen bir işlem değildir. Yani Müslüman kadınları bırakıp da gayrimüslim kadınlarla evlenmek bu gibi mahsurlara sebebiyet vermesi Artı doğacak olan çocukların yetiştirilmesindeki problemler. Çok önemli, Çünkü evet. annenin çocuk üzerine etkisi babanın çocuk üzerine etkisinden daha çok fazladır. Daha fazla. Çünkü o çocuk e, hayatının büyük bir bölümünü annesiyle geçiriyor, hmm. babasıyla geçirmiyor. Ondan alacakları babasından alacağından daha fazla olacak. Bu da bir neslinizin gayrimüslim olmasına sebebiyet verecektir Allah muhafaza. Hmm. O yüzden yani dinimiz gayrimüslim kadınlarla evlenmeyi emretmiyor. Bu noktada ruhsat vardır. Hatta teşvik ise tam tersi Müslüman. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir erkeğin eş seçiminde nelere dikkat etmesi gerektiğini vurgularken dindarlığı ön plana çıkarmış. Evet. Dindar olanı seçin. Bakın sadece Müslümanlık da değil. İslam'da hepsi Müslüman olduğu halde ama dini hassasiyeti ön planda olanın tercih edilmesini buyurmuştur. Evet ki nerede kaldı ki bir gayrimüslimle evlilik çok rahat bir şekilde yapılsın denilir. Dolayısıyla her ne kadar sahih olsa da bir Müslümanın yani sadece şehevi duygularını ön plana atarak meseleyi tamamıyla bir cinsellilik olarak algılayarak hani hoşlandım şu gibi bu gibi bir takım ifadeleri kullanarak daimi bir hayat ortaklılığı için gayrimüslim birini tercih etmesi uygun bir şey değil. Ha, belki bir kazanım olursa güzel olmaz mı? İşte onun Müslüman olması söz konusu olursa bu iyi olmaz mı? Şeklinde bazı ifadeler de olabiliyor. Elbette bir gayrimüslim Gayri Müslümi Müslüman olması büyük bir kazanımdır. Ama bu kazanım varsa ne ala diyecek bir şeyimiz yok. Ama o bu ihtimal terziyoruz. ile de Müslüman'ın gayrimüslimleşmesi söz konusu da olabiliyorsa... Biraz önceki yani birinci sualin e, cevabında da ifade etmiştik. Bir mevsedenin e, def edilmesi bir maslahatin celb edilmesinden daha evladır. O yüzden bu konuda titiz davranmak gerekir. Artı bir de şunu da söylemekte faide var... Gayrimüslimlerin yani kimler gayrimüslim daha doğrusu kimler ehli kitap noktasında da Hanefi fıkhında da tartışma vardır. Yani şöyle ki günümüz ehli kitap dediğimiz Hristiyan veya Yahudiler ki bunlar Hz. İsa için Allah'ın oğlu diyenler, tesis itikadına sahip olanlar işte Yahudiler ki Hz. Üzeyr için bu ifadeyi kullananlar haşa ki Kur'an'ın ifadesi. Böyle bir itikada sahip olan bir bayan ehli kitap olarak değerlendirilir mi değerlendirilmez Doğru. mi? Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Ee, Hanefi fukuhanda fukuhasından bir kısımları diyor ki işte Kur'an-ı Kerim döneminde de bunlar bu itikada sahibidir. Ve Kur'an bunları ehli kitap olarak nitelendirdiği için bunlar ehli kitaptır hmm. diye e, ifadeler var. Ama diğer bir grup ise e, bu konuda farklı dedillerle ileri sunarak ehli kitap olsa da bunlar müşrik olan konumdadır. Hmm. E, şirk içindedirler ki bunu da söyleyen kavi ciddi anlamda mukavemetli ehli ilim. Yani Hanefi fukasından e, ilim adamları vardır ki El Mercani'nin bu hususta özel bir risalesi dahi vardır. Hmm. E, yani bu işte günümüzdeki tesis itikadına inananlar Ehli kitap Tabii. olmayacağı, kızlarıyla evlenilmesinin sahih olmayacağı, kesliklerinin helal olmayacağı şeklinde bu konuda uzun bir risale bile kaleme almıştır, hmm. e, yazılmıştır. E, bu sebepten dolayı hani tamam belki Hanefi fıkhında kabul eden görüş bu değildir ama bu tartışmalı bir konudur en azından. Yani bunları da göz önünde tutarak eş seçiminde ciddi anlamda dikkat etmek gerekir. Şimdi gelelim sualin cevabına. Evlenmiş olsa ki evlenmiş nikahları da sahiptir. Bu da bunun hanımıdır. Ama işte bu ehli kitap olması hasebiyle yani gayrimüslim olması hasebiyle içki tüketebiliyor. Alkolü içecek tüketebiliyor. Peki Müslüman olan kocanın hanımını içki içmekten men etme hakkı var mıdır? Fıkıh kitaplarımızda bununla alakalı ifadeler var. Şöyle ki bir Müslümanın ehli Kitapların kendi arasındaki muameledelerde müdahale edebileceği ve müdahale edemeyeceği şeyler nelerdir? Hmm. Normal borçlar hukuku olarak baktığımız zaman tabi İslam idaresinde yaşayan gayrimüslimlerden bahsettiğimiz zaman onlar ticari hukukta tamamıyla Müslümanların hukukuna tabi. Sadece iki konu müstesna. İşte hınzır yani domuz alım satımında biz onlara müdahil olmayız. Keza içki şarap alım satımında ise kendi aralarında biz onlara müdahil olmayız. Peki gayrimüslim olan eşinin e, içki içmesinde kocanın bir müdahale etme hakkı var mıdır? Bu konuda da Muhit-ül Burhani'de ifade var ki yoktur. Yani herhangi bir e, müdahale etme hakkına sahip değiliz. Hı, Çünkü hı. neticede ona göre bu meşrudur sen de onunla evlenirken de e, bu konuda ona müdahale etme yetkisine sahip değilsin. Hmm. Yani din sana bu hakkı vermiyor. Sadece tebliğde ama o de içmemesi yönünde değil Müslüman olması yönünde. Evet. Çünkü Müslüman olduktan sonra zaten bunlar gelecek. Ama şu özellikle e, vurgulanmış e, kocanın gayrimüslim olan hanımını içki içmekten engelleme hakkı yoktur ama içkiyi evine sokmaktan engelleme hakkı vardır. Hmm. Yani bu e, Dolayısıyla hani işte ben hanımıma gideyim, içki getireyim, alkollü içecekler getireyim böyle bir şey kesinlikle yapamaz. Ama hanımı bunu içerse bir ortamda buna engel olamaz. Tabii harici bir takım problem olmamak kaydıyla. Evet. Hani işte akli melekesini yitirip de başka işler yapma durumu söz konusuysa o ayrı bir konu. Evet. Ama yani o kendince bunu tüketecekse bu sana haramdır şeklinde ona bir baskı yapma yetkisi yok. Ama onu evine sokmama noktasında ise kocanın bir yetkisi vardır. Dolayısıyla e, Muhitil Burhan sahibi e, diyor ki e, koca, hanımını menedemez ama evine sokma noktasında ise menhetme hakkı vardır. Hmm. Bu konuda bir tahrif, bir yasaklama hukuksal anlamda. Yetki dahilindedir ifadeleri kullanılıyor. Burada da e, bu arkadaşımıza e, tavsiyemiz şöyle olacak. E, tabii her şeyden önce hanımının Müslüman olması için e, elinden gelen gayreti sarf etsin. E, tebliğ ile ona İslam'ın güzelliklerini anlatmakla ama... E, İçki tüketme noktasında ise evine sokmama meselesinde her ne kadar onlara göre serbest olsa da bu benim noktamda. Çünkü evin içi e, yani müdahil olma noktasında kocanın yetki alanındadır. O yüzden burada ben bunu evine evime sokulmasını istemiyorum deme yetkisine sahiptir. Velev hanımı gayrimüslim olsun. Evet hocam. Tabii bu ehli kitap bayanlarla alakalı özellikle çocuklardan bahsettiğiniz hocam. Biz de evet. yani kendi evimizde. Çocuk çocuğumuzun eğitimiyle ne kadar ilgilenebiliyoruz? Sabah belirli vakitte işe gidiyorsunuz, akşam belirli vakitte geliyorsunuz. Evet. Çocuk sabahtan akşama kadar annesiyle beraber ve eve geldiğimizde şunu görüyoruz ki annesiyle zaman çok fazla geçirmiş ve evet. dini bilgiler anlamında eğer anne çok bilgiliyse bu anlamda, yani Kur'an okumasını biliyorsa, bir ilmihal bilgisi varsa ufaktan evet. çocuklarına bu anlamda çok büyük katkılar sağlayabiliyor. Aynen öyle. Ama diğer türlü işte elle kitap ilgilendiğiniz zaman bunu birçok etrafımızdaki insanlarda da gördük. Daha sonrasında boşanmalar meydana geliyor, anlaşılma durumları ve doğan çocuk da bu sefer anneyle beraber kaldığı için de o çocukların da aynı yolda gittiğini de görebiliyoruz. Evet. Bu anlamda da Allah muhafaza buyursun Aynen diyoruz, inşallah. dikkat etmek lazım. Hocam diğer sorumuz, bizim balıkçı teknemiz var, limanda <gülüyor> tekne içinde bazen çalışıyoruz ve namaz kılmamız gerektiğinde de limana çıkmadan tekne içinde kılıyoruz. Bizim köyümüzün hocası bunu sorun dedi. Bildiğim kadarıyla kıyıya bağlı olan tekne içinde namaz olmaz dedi. Biz bunu duyduktan sonra tekne içinde kılmamaya özen gösteriyoruz ancak önceden kıldığımız namazları iade etmemiz gerekir mi? Ee, yine Hanefi kaynaklarında e, gemideki namazın nasıl kılınmasıyla alakalı bilgiler vardır. Gemi derken yani çok büyük bir gemi olarak da algılamayalım. Hmm. Kayık, Kayık dahi olabilir evet. ki genelde o dönem itibariyle kitapların tasnif edildiği dönemdeki gemilerle şundaki gemiler arasında da ciddi anlamda fark vardır. Evet. Peki nasıl kılınacaktır? Bu geminin denizde seyir halinde olması ve seyir halinde olmayıp de demir atmış olması şeklinde konuyu ikiye ayırıyorlar. Evet. Hmm artı limana bağlı olması yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim seyir halinde veya duraklamış. Hı hı. Duraklayan gemi içinde 2 durum söz konusudur. Limana bağlı olduğu halde duraklamış veyahut da açıkta demir, demir. atmış olduğu halde duraklamış. Hı hı. Bu meseleyi de ikiye ayırıyorlar. Şimdi eğer gemi seyir halinde ise böyle bir e, gemide kişi namaz kılarken nasıl kılmalıdır? Nasıl kılabilir daha doğrusu fırsat olarak? Bu noktada İmam Ebu Hanife rahimullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimuhumullah görüş ayrılığı içindedirler. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimullah diyor ki kişi eğer ayakta namazını kılabiliyor ise kıbleye döndüğü şekilde bunu yapmak zorundadır. Hı hı. Ama başı dönerse, ayakta durma imkanı yoksa çok fazla sarsıntıyla alakalı o zaman oturur ama secdesini yapacaktır. Hı hı. Ama öncelikle ayakta kılmasıdır. Hı. İmam Ebu Hanife Rahimullah ise diyor ki e, fiili olarak başının dönmesine gerek yoktur. Bu bir nedir? Yani genel itibariyle denizde seyir esnasında kişilerin başı dönebilir. Bu muhtemeldir ve biz döndü olarak kabul ederiz. Kişinin başı dönmüş olmasa bile yani ayakta namazını kılabilir olsa da böyle bir kimsenin direktmen hiç ayakta başlamadan oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla kıbleye yönelici olduğu halde namazını farzlamazdan bahsediyoruz. Evet. Kılabileceğini söylemiştir İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah seyir halindeki gemide. Yani mazinne meselesi vardır evet. burada. Tabi bu konuda elbette ibadetlerde ihtiyatla hareket etmek gerekir. Ee, günümüzde olduğu gibi hani geminin çok büyük olması seyir halinde dahi olsa bir baş dönmesi söz konusu değil ise olma ihtimaline binen değil de fil vaki şu anda ayakta da e, kılsın. Yani İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahimullah görüşüyle hareket etsin deriz. Ama bunu yanı sıra dönmesi durumunda zaten oturabilir. Ebu Hanife Rahimullah'a göre ise direktmen oturarak da kılabilir. Ama yine vurguluyorum oturmaktan kastettiğim ima değil. Yani secdesini yapacaktır. Peki bu gemi eğer duraklamışsa bu durumda da işte kıyıda duraklaması yani limana bağlı olması veyahut da dışarıda yani açıkta demir atmış olarak duraklaması şeklinde meseleyi ikiye ayırıyor. Eğer bu gemi Limana, limana bağlı ise böyle bir gemide ise İmam Ebu Hanife Rahimullah'a göre dahi oturarak namaz kılması caiz değil. Hmm. İmam göre zaten değildi seyir halinde evet. ama bu o ki limana bağlı karaya bağlıdır. Böyle bir gemide dahi illaki namazını ayakta kılması gerekecektir. E, açıkta demir atmışsa burada konuyu ikiye ayırıyorlar. İşte denizin çok dalgalı olmasından dolayı gemi çok fazla hareket halinde. E, böyle bir durumda da yine bir mazenne vardır oturarak kılabilir mi İmam-ı Ebu Hanife'nin görüşünü buraya da yansıtıyorlar. Ama böyle değil normal düz bir yani düz bir şekilde duruyor. Çok fazla hareket etmiyor mutedil bir denizde böyle bir durumda ise İmameyn'in görüşü doğrultusunda ayakta kılması gerekir. Ancak kardeşimizin suali ise gemiden namaz kıyıya bağlı olduğu halde olur olmaz meselesi yani ayakta ve oturarak meselesi değil. Bu konu aslında ihtilaflı bir konu. Şumni'den bu noktada nakiller vardır. Deniyor ki o ki kıyıya bağlıysa o ki kıyıya inme imkanı da varsa böyle bir durumda gemide değil de kıyıdan namaz kılması gerekir. Gemi üzerinde kılacağı ama sahip değildir. Hmm. Ancak altı oturmuşsa o durumda zaten kıyıdaki değil de yani bir yapıtın üzerinde namaz kılmak gibi değerlendirilir. Evet. Ama mücered... Yani bir kumsala bir şeye gelmişse böyle altıda oturmuşsa altı, o altı. şekil ama oturmayıp da sadece bir limana bağlanma şeklindeyse o durumda inmesi mümkünse insin gemide namaz kılmasın görüşü vardır. Hı. Ama yine Hanefi fıkında bu noktada müftahami olan görüş bağlıysa inmesine de gerek yoktur. Bizatı gemide de yani kayıkta da namaz kılabilir. Tabi bunu dediğim gibi yani hani onun kayık olmasıyla gemi olmasındaki arasındaki farkı da biraz e, ayırmamız Aynen. gerekir. Hani ufak bir kayıksa tabii ki çok sallantı olacaktır. deveran istediğimiz baş dönme söz konusu olabilir. Ama büyük bir gemi ise yani limana bağlı olduktan sonra bu ha karada kılmışsın, ha üzerine kılmışsın. Hiçbir şey hissetmiyorsun bile zaten. Evet. Özellikle liman dediğimiz yerler hani dalga kranlı da çevrilmiş hmm. olduğu için denizin bir hareketliliği de söz konusu zaten değildir. Evet. O yüzden e, kılabilirler e, bu kardeşlerimiz ama yine de gönülleri hoş olsun diye yani bu itiraftan kaçmak da. istiyorlarsa ki bu da güzel bir şeydir. Hmm. O ki limanda sır inme imkanı da varsa inip de karada e, kılsalarda tabii ki bu daha güzel olacaktır. O zaman kaza yapmalarını da gerek Şüphesiz kalmayacak. kazaya gerek yoktur. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Biz beş yıllık evliyiz, hanımım çocuk yapmak istiyor, ben seyiriz yapmak istemiyorum. Bu konuda hanımımın hakkına girmiş olur muyum? Çocuk yapma hakkı eşlerden kime aittir? Evet, güzel bir soru. Evet. E, Nikah hakti, yani eşlerin birbirleriyle evlenmesinden kaynaklı bir takım <gülüyor> hukuku doğurur. Hı hı. Erkeğin hanımı üzerine olan hakları, hanımın erkeği üzerine olan hakları. Peki çocuk yapma hakkı kime aittir? Bu noktada Muhammed Muhittin Abdülhamid'in eserinde Ahvalü Şahsi isimli eserinde bu konuyu ele aldır. Keza yine Hanefi kaynaklarından muhit Burhani gibi eserlerde de bunu görmek imkanı vardır. Denir ki nikahta esas olan çocuktur. Yani evlilikte esas olan çocuğun olmasıdır. Dolayısıyla çocuğun olmasında bir tarafın talebi yeterlidir. Olmasını istemesi. Hmm. Çocuk yapmama noktasında ise e, bu durumda e, iki taraftan, e, yani iki tarafında rızası aranacaktır. Hmm. Yani bundan dolayı hatta e, işte bir erkek çocuk yapmak istemiyorsa... Hanımının rızasını alması gerekir veya bir hanım çocuk yapmak istemiyorsa kocasının rızasını almak gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere çocuk yapma noktasında eğer iki taraftan bir taraf rıza vermeyecek olsa bile diğer taraf bunu talep ediyorsa diğeri günaha girmiş olur. Eğer karşı tarafın iradesi ve rızası olmadan bunu engellemiş olursa. Hmm. Yani bu şu demektir, eşlerden bir tanesi bu nikahın semeresi olarak ben çocuk istiyorum dediği zaman diğerinin yani eşinin rızasını almadan bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Bir takım korunma metotlarıyla korunması caiz olmaz. Hmm. Çünkü nikah nikahta esas olan evlattır tabii ki. Evet. Ama iki tarafta rızası varsa yani çocuk olmasını istemiyorsa o zaman korumalarında da bir mahsur lazım gelmeyecek. Yeter ki meşru çerçevede korunsunlar. Evet hocam. Tilavet secdesi abdestsiz yapılır mı diye sormuştu hocam. Ben bunu geçen gün Cübbeli hocamın sohbetinde de sordum özellikle. Sohbet sonunda 14 secdeler yapıyorduk. Evet. Ve hani sohbet sonrasında kaldığı için bazı kardeşlerimiz abdest kaçıyor veya işte tereddütte kalıyoruz falan gibi durumlar oldu. Bunun alakalı özel bir soru, tilavet secdesi abdestsiz yapılır mı? Şimdi, tilavet secdesi e, malumuz Kur'an-ı Kerim'deki secde ayeti kerimeleri vardır. E, secde ayeti kelimelerinde ye secde emredilmiştir Hı -hı. ki bu emre imtisalen yaparız veya gayrimüslimlerin secde etmediğinden bahsedilmiştir. Hı -hı. Buna e, karşılık olarak secde yaparız veyahut da müslümanların secde ettiğinden bahsedilmiştir. Biz de o manada secde Seviyorum. ederiz. O yüzden Hanefi fıkhına göre bu ayet kerimeyi okuyan veya işiten kimsenin e, secde yapması vaciptir. Peki bu secde yapma anında gereken şartlar nedir? Yine kitaplarımızda, metin kitaplarımızda açık bir şekilde ifade edilir ki namazda aranan şartların aynısı burada da aranacaktır. Hmm. Yani namazda aranan şartlar nedir? Abdesttir. Öncelikle, evet. işte necasetten tarittir ki bunların aynısı secdede de aranacaktır. Dolayısıyla sila, tilavet secdesi esnasında da kişinin abdesti olması esastır. Ama bu konuda farklı görüş sahibi olanlar da vardır. Ki bazı sahabeden yani kavlus sahabe olarak bize aktarılan tilavet secdesini abdestsiz bir şekilde yaptığına dair görüşler ki Mecmun Enhur'da bunu ben görmüştüm. Ama tabi tercih edilen, e, kabule şayan olan bir görüş değildir. Belki rivayet açısından problem olabilir. Rivayetleri çünkü incelemiş değilim. Ama metin kitaplarımızda açık bir, net bir şekilde vurgulanan tilavet secdesi normal namaz gibidir. Namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranacaktır. Dolayısıyla abdestsiz olarak böyle bir secde yapmak kesinlikle caiz olmayacaktır. Hocam hemen parantez içinde tilavet secdesi nasıl yapılır? Hani bazen karıştırabiliyorlar Şöyle veya bilmeyen kardeşlerimiz için... E, tilavet secdesinde secde ayetini okuyan veyahut işiten bir kimsenin hı hı. tabi onun da belli şartları vardır. Namazla mükellefse bu kimse e, kıbleye karşı yönelerek e, tekbir alarak secdeye varması. Hı hı. E, tekbirden kastettiğim sadece Allahu Ekber demesi yoksa iftila tekbiri gibi ellerini kulaklarının hizasına kaldırarak tekbir alıp sonra bir daha tekbir alarak secdeye varması değildir. Değil. Ayağa kalkmak şart mıdır? Şart değildir. Yani kişi diyelim ki oturduğu yerde Rahlesinin başında Kur'an-ı Kerim okuyor. Secde ayeti kelimesini okuduk. Rahlesini şöyle bir kenara alır. Bulunduğu yerde de secdeye hı, varabilir. Tamam. İlla ayağa kalkmak gerekli değil ama kalkılırsa güzeldir. Evet, Tilave secdesinde cemaat meselesi yine aslında çok gündemde olan hı, bir şey. Hı. Aslında bir cemaat yoktur. Ee, peki nedir beraber yapılması? Burada kitaplarımızda e, ile ifade ediliyor. müstahplığı ifade ediyor Kıraatı yapan... Yani secde ayeti kerimesini okuyanın önde olması ve onunla beraber secdeye varılması evet. sadece bir güzellilik olarak, e, hasenlik olarak ifade edilmiş ama bir cemaat algısı olarak değil. Evet, evet. Hatta cemaat olmadığını nereden biliyoruz? O kıraatı yapan kimse Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyor ya, onu işitenler onunla beraber secdeye gittiklerinde o kişi arkada dahi olsa, yani cemaatin önünde değil arkasında dahi olsa bu sahittir. Evet. Oysa bir gerçek anlamda cemaat, cemaat olsa. olsaydı imamın cemaatin arkasında bulunması sayı olmayacak. Hı -hı. El Eşbah ve Nezzayr isimli eseri vardır İbn-i Orada Elgaz bölümü vardır. Yani Elgaz'dan kadar bilmeceler diyebiliriz. Hı -hı. Fıkhi bilmeceler. Sorulardan bir tanesi de budur. Der ki mesela kadın hangi namazda erkeklere imamlık yapabilir? Ha. Normalde bir bayan erkeklere imamlık, i̇mamlık yapamaz. yapamaz. Evet. Ama tilavet secdesini de yapabilir hmm. ki bu da aslında bir imamlık değildir. Evet. Yani gerçek anlamda bir cemaat değildir. Yani bunu şöyle düşünün. Mahreminiz anneniz e, secde ayeti kelimesini okudu veya eşiniz secde okudu. Allah-u Ekber dedi secde gitti. Siz de onunla beraber Allah-u Ekber dediniz. Secdeye gittiniz hmm. şeklinde e, bu şekilde olabileceğinden vurgulanır. Dolayısıyla bu bir görüntü itibariyle cemaat gibi algılansa da aslında bir cemaat değildir. Evet. Bir tane de hani bunun toplu halde yapılmasındaki birçok bereket vardır yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün secde i kerimleri tek tek okuyup her birer için bir secde yapmak e, ki Allahü Teala Azze'tleri onun isteği için kafidir şeklinde hadis-i şerifler vardır evet. yani duası kabul olunur burada o bir namaz olarak da algılanmamalıdır yani şöyle ki işte cemaat saf halinde duruyor hoca efendi önüne geçiyor hafız efendi işte birinci secde i kerimesini okuyor okurken o anda diğerleri dinliyor ama namazda değiller yani hareket etme yüzünü kaşıması efendim ameli kesir olur namazımıza mani olur evet. şeklinde bir durum değildir sağa sola bakmasında da bir zarar yoktur hmm. dinledikten sonra Allah'a Ekber diyerek hep beraber o secdeyi yapıyor o anda namazlar alan şartlar alınacaktır hmm. yani abdesti olması yani dinleme anında dahi yaptı şart değil ama tabi hemen onun akabinde olacağı için o anında abdestsizliği değilse abdest alıp gelmesinde bir fasıl olacaktır ki e, bunda da bir zarar olmayacak. O secde anında okunacaklarla alakalı hocam. Normal namazdaki secde nasıl yapıyorsak e, e, kaç kere diyorsak işte Hı -hı. tek sayı olmasına dikkat etmek suretiyle e, ne kadar dersek diyebiliriz ki neticede e, yani bir farz cemaat olarak hani cemaatin tehirine etken olacak bir durum yoktur bıkkınlığına. Bu durumda istediği gibi diyebilir tek sayı olmak suretiyle. Ama hani imam cemaat tarzı gibi yapılırsa tabi arkasındakileri de düşünsün. Evet. Ama onlar ona rağmen kalkacak olsa da bir zararı, bir zararı olmaz. olmaz. Yani evet. bir namaz gibi değildir. Bunu da vurgulayalım. Normal namazda nasıl yapılıyorsa bu da aynı o şekilde yapılacaktır. Evet. Peki özel günlerinde olan bayanlar teyze ayetini duydukları zaman bu sonradan onlara şey olur mu hocam? Şimdi, şöyle bir şey mı? var. Ee, aslında e, cevabımızın başında buna temas ettik. Namazla mükellef olanlar şeklinde Hı -hı, bir evet. ifade kullandık ki o anda onlar namazla mükellef olmadığı için e, bu manada bir vücubeye söz konusu Ol. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Araçya'da ev alırken üzerine rehin, ipotek konması doğru mudur? Bir de alabilir miyim? Sualim? Araçya'da ha, ev anladım. alırken... Hani katılım bankasına veya Anladım. normal bir hesaptan alırken üzerine vade yaptı, rehim koyuyor ya da banka ipotek koyuyor satılamaz diye Şimdi doğru mu? E, borçlar hukukunda alıcı ve satıcı arasında cehran alışverişte e, eğer satış vadeli gerçekleşiyorsa e, vadedeki alacağı teminat altına alabilmeye yönelik hı hı. yani alacağını garanti altına alabilmeye yönelik koşulacak olan şartlar akde mülayim şartlar kapsamında değerlendirilir. Bunu şunun için söylüyorum. Normal alışverişlerde e, şartlar eğer akdin gereği akde uygun bir şart değilse, akdi yapan taraflardan birine de bir faide sağlıyor ise ve böyle bir şartın e, oluşumuna dair de bir örf yok ise böyle bir şart alışverişi fahast eder. Eh. Ama akde mülayim bir şart demek akitin gereği olan bir şeyi sağlamaya almak. İşte hmm. dediğiniz gibi ben bir malı sattığım zaman parayı almaya hakkım vardır. O parasını alabilmekte de garanti altına alabilmek için işte kefil talep etmem. veya da senden rehin talep etmem. Hatta şu dahi olabilir. Bana rehin vereceksin şu malını e, ve borcunu falan tarihe kadar ödemezsen de bu rehini satma noktasında bana vekalet vereceksin. Hı. Bu şartla ben bunu yapıyorum derse siz de bu şartı kabul ederek alışveriş yapsanız ve sonra rehini bana teslim edip ben de o rehini kabz etsem alsam Tabii bu rehini fiziksel olarak almak da olabilir veya günümüzde olduğu gibi aidiyetini evet. teslim etmek de olabilir. Yani ipotek aslında fiziksel malın teslimi değildir. Hı hı. Belki aidiyeti noktasında sizin bütün tasarruflarınızı engellemek değil bir tasarrufunuzu engelliyorum. Nedir hı hı. o? Satış tasarrufunuzu. Normalde bizim klasik rehinde ise siz o maldan hiçbir şekilde istifade edemiyorsunuz. Hı hı. Ama günümüzde bu biraz daha basitleştiriyorlar. Yani o ki sen bu arabayı aldıysan zaten bineceksin. Niye ben bunu bir daha eve koy, koyayım? Ee, tabii burada şu da var. Satılan mala rehin olarak olması aslında bir takım sıkıntıları doğurabilir ama evet. burada o malı vermemeye yönelik bir rehin olursa. Ama günümüzdeki ipotek sistemi o değil. Malı size teslim ediyor hı hı. E, ve her türlü kullanım imkanını size sağlıyor. Ödememeniz. Sadece mama noktasında bir engel koyuyor. Evet. Yani malı elinden benim bilgim olmadan bana olan borcunu ödemeden Satamaz. satma noktasında sana izin vermiyorum. E, bir de ipotekte genelde şu da olabiliyor. E, borcunu falan tarihe kadar ödememen durumunda da o malını senin namına satabilme yetkisi de bana hı hı. vermiş oluyorsun ki bu da bir vekalettir. Hatta kitaplarımızda der ki normal vekalet ile rehin akdinin zımmındaki vekalet arasında bazı farklar vardır. O farklardan bir tanesi önemli bir farktır. Siz normalde bana deseniz ki işte benim şu aracımı satmaya sana vekalet verdim deseniz ben vekiliniz olarak o aracı sizin namınıza satabilirim. Hı hı. Ama siz bu yetkiyi bana verdikten sonra bu yetkiyi benden alma hakkına da sahipsiniz. Yani beni azledebilirsiniz. Evet. Yeter ki azlediğiniz bilgisi bana ulaşsın. Hı hı. Ee, hakiki azildi. Ama rehin kapsamında vekalet hı. varsa yani ben diyorum ki bunu senden rehin olarak alırım ama borcunu ödememen durumunda satmak şartıyla bana bunu rehin olarak ver. Evet. Siz de bunu kabul ettiyseniz bu da bir vekalettir ama bu vekaletin biraz önceki vekaletten farkı burada beni azledemezsiniz. Hmm. Yani e, o ki baktınız borcunuzu ödeyemediniz. Ben de onu satacağım. Sen belki o ki benim vekilimsin. Seni az azlediyorum deseniz değilim, bu olmaz. azil işe yaramaz. Hmm. E, çünkü Peki buradaki... bunu başta söylemek gerekir mi hocam? Yani rehin koyuyorum aracına derken. <gülüyor> böyle bu şartları... İşte içine Şimdi, kapsıyor gibi şöyle konuşmak söyleyeyim lazım. Değil. Normal e, kitaplarımızda rehin babı zikredilirken, anlatılırken e, satış noktasında ayrı bir vekalet alınmasının gerekliliğinden bahsedilir. Hmm. Mücerret bir rehin almak sadece malı el koymaktır, hapsaltına almaktır. Bu maldan istifade etmek istiyorsan, yani benim elimi bunun üzerinden kaldırmamı talep ediyorsan borcunu kapat derler. Ama malı satma noktasında sen bana yetki vermedikçe benim onu satmaya yetkim olmaz. Hmm. Hem mesele davalı olur. Mahkemeye yansıdığı zaman ve sen borcunu ödeme imkanı olduğu halde ödememen durumunda işte devlet o elindeki malı veya mahkeme elindeki malı haciz yoluyla satar satmaz İmam Ebu Hanife'nin ve İmameyn'in bu noktadaki görüş farklılıkları vesaire bir bahsediger oraya girmeyeceğim. Ama normalde e, alacaklı olan kimse rehin olarak verdiğin bir malı eğer ona artı bir vekalet vermemişsen bunu satmaya etkisine sahip değil. Hmm. Ama ipotek dediğimiz olayda aslında vekalete bir nevi vermiş oluyorsunuz. Evet. Yani bu e, el maruf örfen kel meşrutu şartan diye bir kural vardır. Yani örfen bilinen bir şey sanki akit anında şart koşulmuş gibidir. Hmm. Zaten ipotek tabiri de tam manasında bir rehin değildir. Borcu alamama durumunda haciz e, koyarak ben bu malı sattırma yetkisine sahip olmam. Evet. Yani resmi makamlara başvurmak suretiyle benim burada cizim var, ipoteğim var. Bu satılsın sizin yetkinizde. Tabi burada ama zulme de gitmemek gerekir. Ee, yani bir haksızlık varsa o haksızlık bertaraf edilecek ama bu haksızlığın bertaraf edilmesi karşı tarafa haksızlık yapmaya da gerekli kılmayacak. Bu noktada uygun bir yol izlenmelidir. Evet. E, o yüzden şunu diyebiliriz. Evet normal bir rehin akdinde vekalet konuşulmadıkça satışa yetki yoktur. Ama günümüzdeki gibi ipotek tarzındaki işlemler evet bu da bir rehindir ama burada aslında maruf olan satma yetkisini veriyor. Evet. Ki Allah alem belki de hukuksal süreçte imzalamış oldukları o rehin anlaşmasında bu madde bile olabilir. Yani ben şu anda öyle bir şey hatırlamıyorum bir incelemedim ee, ama bu beynel miler insanlar arasında böyle bir şey varsa bunu da zaten kişi rehin vermesiyle ipotek vermesiyle borcumu ödememem durumda bunu satıyorsun bunu satma noktasına sana yetki veriyorum demiş de olabilir. Evet hocam şimdi bu borçlarla alakalıyım hocam günü geçmiş senet borçlarına karşılık diyor. İleri bir tarih çek veren kişiye vade farkı ya da gecikme ücreti konulabilir mi? Mağdur olan tarafın mağduriyetini gidermek için yeniden akit mi yapmak lazım yoksa o zamana kadar olan zararını nasıl hesap etmelidir diye sormuşlar. Şimdi alışveriş yapılırken konuşulan rakam neyse hangi rakam üzerinde iki irade birleşmişse orada akitte o bedelin verilmesidir esas olan. Evet. Ee, tabii onun öncesindeki konuşulan rakamların bir önemi yoktur. Yani örneğin ben bu malı işte peşin alırsan 10 lira, bir aylık e, vadeli alırsan 11 lira, iki aylık vadeli alırsan 12 lira şeklinde size birkaç seçenek sunsam, e, sizde iyi tamam ben bu malı aldım, parasını ne zaman getirirsem zaten aylık olarak koyacağım yüzdelik farkı malumdur, ben bunu kabul ediyorum, ona göre paranı öderim şeklinde ayrılırsak bu caiz olmaz. Çünkü akit yani icab ve kabul iki iradenin birleştiği noktada birden fazla fiyat vardır. Evet. Ama benim biraz önceki teklifimde işte peşin 11 aylık vadili 11, 2 aylık vadili 12 deyip de sizde o halde ben 2 aylık 12 liraya aldım bir icapta bulunsanız hmm. ben de bu icabınıza müspet anlamda, olumlu anlamda dönüş yapsam ben de 12'ye var hayrını gör desem, sattım desem bu durumda ben bu malı size 12 liraya satmış olurum ve tek bir fiyat olur. Evet. Ve Bu saatten sonra bu fiyatta borcunuzu erken ödemenizden dolayı veya gecikmenizden dolayı artış veya düşürme söz konusu olmaz peki şimdi diyor ki ben malımı sattım karşı tarafa peşin anlaştık veya belli bir vadede anlaştık karşı taraf ise bu vade zamanı geldi halde borcunu ödemedi bu durumda ne yapabilirim burada artı bir ücret yansıtma imkanı var mıdır deniyor burada tabi şuna öncelikle bakmamız gerekir borçlu olan kimse borcunu ödemedi mi ödeyemedi mi? Eğer ödeyemediyse Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiyesi eli bollaşana kadar ona mühlet vermemizdir. Ama ödememişse yani ödeme imkanı olduğu halde ödememişse işte örneğin malı var satabilir satmadı halde işte onu bozmak istemiyor şunu bozmak istemiyor hatta bazen şunu duyuyoruz işte dövizim var onu bozmak istemiyorum TL'ye geldiği zaman ödeyeceğim şeklinde böyle bir durumsa, bu bir matıldır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyuruyor ki yani bir insan borcunu ödeme imkanı olduğu halde ödemiyorsa bu insan zalimdir zulmetmiştir. Bu takdirde paranın eğer bir değer kaybı varsa değer kaybı tazmin edilir mi edilmez mi noktası yine e, fukaha katında tartışmalı bir konu olmakla beraber e, biz e, camiada fetva kurulunda bu noktada İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'ın görüşüyle hareket ederek ondan gelen bir rivayettir. Paranın değer kaybını karşı tarafa tazmin ettirme. Eğer matil yapmışsa hmm. ödeme imkanı olduğu halde hmm. ödememiş ise yani zulüm bu şekilde bir nevi bertaraf edilir. Ama bu kapsamda peki erken ödemede bir iskontoya gitme hmm. ee, yani ben vadeli satmıştım siz ama siz erken ödeme yaptınız ee, bunda bir iskontoya gitme eğer bu bir şartlı şekilde bir konuşulmuşsa yani ben işte erken bana ver ben sana borcundan bir miktarını düşüreyim ee, veyahut da böyle bir örf varsa piyasada bu da caiz olmaz. Hmm. Ama öyle bir şart koşmadım ee, senin öyle bir beklentin yok borcunu kapattın ödedin ee, zamanı gelmediği halde kapattın ee, ben de dedim ki tamam aldım ama bu kadar borcunu da sana iskat ettim. Dersem şartlı olmamakla beraber bu şekilde bir örf olmamakla beraber burada sanki alacaklı olan kimsenin borçlusuna bir miktarını hip, ibra etmesidir. Hmm. Ama bana parayı peşin verdiğinden dolayı bu ibra'yı yapıyorum. Sen bu şartla bunu kabul ediyorsan bu elbette davet-i haccel diye tabir ettiğimiz e, bir faiz işlemi olur hmm. ki Hanefi fıkhında bu caiz olmaz. Ama bunu şu şekilde yapma imkanı olabilir şartlı olsa da yani örneğin benim size 10 lira işte 10 ay sonra ödemem gereken bir borcum var ama şu anda peşin ödersem siz ise 8 liraya razı geliyorsunuz ben onu ben 8 lira ödersem faiz olur. O 10 lirayı borcumu yani gelecek olan borcumu düşürmek üzere bu faiz olur. Hı hı. Çünkü 10 lirayla 8 lirayı bir nevi değiştirmiş olacağım. Hem riben nesa hem ribel fadil evet. söz konusu. Gerçi ribel nesa belki olmaz parayı hemen peşin verirsem ama ribel fadil dediğimiz fazlalık faiz olacaktır. Ama bunu hılaful cinste yaparsak yani nasıl hılaful cinste yapacak olursak size olan borcum 10 TL idi. Peşin olarak 8 TL versem düşürüyorsunuz ama 8 TL vermiyorum da 8 TL değerinde altın, gümüş veya döviz veriyorum. Hmm. O anda siz de onu alırsanız oradaki borcunuzu düşürme kabiliğinden olursa bu be ütdeyn min men diye tabir ettiğimiz alacağı alacaklı olan kimseye başka bir para birimiyle satış olacaktır ki bir sarf bu. Cinslerde muhtelif olduğunda yani farklı olduğunda da eşitlilik aranmayacağı için herhangi bir problem söz konusu olmayacak. Hı. Ama onu farklı bir para birimine çevirip de tamam sabitleyelim benim borcum artık bu şekilde kalsın deyip birbirimizden ayrılsak bu da caizli. Yani o anda alacak verecek aramıza kalmaması gerekir. Biz bazen mesela vadeli satışlarda şey yapıyoruz hocam hani yani 10 ay sonra işte borcu bitecek ama sen diyoruz beş ay sonra gelip borcunu dersem bunda da bir e, illaki indirim olur gibi bir şey söylüyoruz başta. Bunu söylemek o zaman doğru değil mi? Yani böyle bir şart bu, yani indirim yaparım dediğin zaman o da ona binaen gelip de seninle bir pazarlık yaparsa bu caiz değil. Hmm. E, ama ya adam gel, yani tabi bu genelde piyasada beklenti söz konusu evet, beklent olduğu oluyor. için e, bu şart olmadan da yapılsa yine uygun olmaz diyebiliriz. Çünkü piyasada buna dair bir örf oluşmuş. Hmm. O yüzden ama adam erken ödemeye geldi bir indirim de bekliyorsa dediğimiz gibi hılafur cinsten başka bir para birimine çevirerek yapılandırma diye tabir edilen hani borcu yapılandırma işlemi bu olabilir ki bu dediğimiz gibi şartlarına riayet etmemiz gerekecektir. Evet hocam. Bu soruyla e, yine sorularımızın programımızın sonuna gelmiş bunu hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? Allah-u Teala Hazretleri e, ticaretimizden aile hukukumuza varıncaya kadar insanlarla olan muameletimize de varıncaya kadar her işimizde Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin Amin. ki yaratılış gayemiz de zaten budur bunu unutmamayı bu noktayı kendimize düstur edinmeyi her har ve hareketlerimize buna göre kendimize yön vermeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Allah razı olsun Aman hocam cümlemize. çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmiadet programımızın sonunda sizler de sorularınızı ilmiadet dairesi.tv.com bize de gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek ile hepiniz mealen hatun hoşça efendim.